فَإِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ اِكْتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلُ اللّٰهُ عَلِهِ وَسَرَّ الْمُورِ مُحْدَتَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَتَةٍ بِدَاهِ وَكُلَّ بِدَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ İmam Ebu Zekeriya Ennevevi Rahimahullah'ın Riyam-ı Salih'in kitabını şerh etmeye devam ediyoruz.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 Başka bir insanın ha, yoldan iman gitmiş küstür şubedir. Değil mi? En altı, en altı bunun yoldaki en insanlara ezek veren o tenekeyi, kutuk kutu kaldırmaktır diye düşünürse, ve bunu düşünerek tekmeyi vururken kenara atarsa sevabını alır. İkisi de aynı işi yaptı. Dışarıdan baktığın zaman o da tenekeye kutuk olaya tekme vurdu, şut attı, o da şut attı. Ama hangisi gol gol attı? Sünnet'e hitap etmedi. Bu çok önemli arkadaşlar. Allah Teala buyuruyor ki وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ Yapmış olduğunuz her hayrı, her iyiliği Allah Teala ne yapmaktadır? Bilmektedir. hayır, Ne kira? Allah Teala'nın hayır olarak belirlediği bütün hayırlar, rivayetlerde gelecek hatta birisinin gece hanımıyla yatması uyuması bile nedir Allah katında bir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 kıyasul aks deniyor buna. Bir şeyin tersini göstererek ne yapmak? Kıyas yapmak. İlim ehli kıyasın delillerinden bir tanesinde bunu zikrediyor. tabii Türkiye'de bazı mollalar var. Hoca kılıklı. Kendini hocadan neden insanlar. İşte konuşmalarında sağda solda ne yapıyorlar? Hem kıyası inkar ediyorlar. Hem yani kıyası bazı ilim ehlinin inkar ettiğini söylüyorlar. şimdi zaman kendilerine delil olarak kendilerine Aleyküm selam ve aleyküm Kimi zaman kıyasını inkar edenlerin safına Buhari'yi de katıyorlar rahim Allah. Kimi zaman kıyasını inkar edenlerin safına İbnül Kayyım rahimahullah'ı da katıyorlar. Halbuki yani bu iki alim de kıyası kabul eden alimlerden. Ehl-i sünnetin delillerinden. E, Edillahi şerriyesinden ama kiharet olunca ilmi ilim ehlinden insanlar almayınca bakıyorsun ki her gün ayrı bir görüş insan biraz ne yapmalı? Haya sahibi olmalı. Haddini bilmeli. Bir allah Teala buyuruyor ki وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّٰهِ Yapmış olduğunuz her hayrı allah Teala bilir. فَمَنْ يَعْمَلُوا مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا Kim zerre miskali bir hayır işlerse Allah-u Teala olur. Ne haber? Ee, Görür. وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ Kim bir salih amel işliyorsa kendisi içindir olur sen başkası için yapmıyorsun. Ve alaysa illa mâsa. Dünyada diyor ki Allah Teala insanın yaptıkları sadece çalıştıklarının karşılığı insana gider. Sen yani dünyada ne yapıyorsan senin bütün sermayen ahiretteki sermayen burası dünya. Bu, bu sebeple dünya ahiretin. Talas. Ne ekeceksen onu ne yapacaksın öbür tarafta ahirette?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 Ek öbür tarafta geçecek. Yani bu ayetin manası bu. Ben amela salihan li nefsi. Kim mesela amel işlerse o kendi nefsi içindir. Allah da Kur'an-ı Kerim'de daha önceki ayetlerde söylemiş. Bu çok ayette bu fesabiqu'l hayrat. Yarışın. Neyde yarışın? Hayır işiyle yarışın. Ya, Sahabelere bakın. E yani adamlar geliyor, <gülüyor> ayeti duyuyorlar. Len tenalul dir hatta tunfiqu in ma tuhibbu sevdiğiniz, sizin katınızda değerli olan şeylerden infak etmediğiniz sürece birre iyiliğe takvaya, o takvaya ulaşamazsınız. İyiliğe ulaşamazsınız. Ebu Talha Peygamber'e hemen geliyor diyor ki ey Allah'ın Resulü yarış çünkü. O bir müsabaka. Salanca diyor Bostanım, tarlan var. Medine'ye gidenler şu anda orası, Ebu Talha'nın o tarlası belki de bizim üzerinde o mermerlerde oturduğumuz yer. Peygamberin mescidine çok yakın bir yer. Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidine yakın, içinde suyu olan, tatlı bir su çıkan bir karlasın. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, ya Allah'ın Resulü, bu ayet dinledikten sonra diyor, al senin olsun, yani bu Allah yolunda, ne yapıyorum? Peygamberin şaşırıyor, maşallah diyor, bakın bak, helal olsun sana, manasını götürseye, bravo sana, manasınlar. Ama diyor bunu, akrabalarına yap, bize akrabalarına ver. Yani bunu sadaka et madem, sadduk edeceksin, infak edeceksin, akrabalarına verdik. Yarış var. Yani herkes hayır konusunda bir yarışın olduğunu görüyor. Şimdi bugün hani dense ki falanca yerde bakın para dağıtılmayı, bir mağaza açılacak, orada işte laptop, bilgisayarlar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 Oraya giden insanları da bir yarışçı olarak kabul ediyor. Kalkıp gece sahura sahur yapıp ertesi gün oruç tutanı ne olarak kabul ediyor? yarışıyor, bir yere yarışıyorlar. Karşılığında bir şey alacaklar. <gülüyor> Parasını toplayıp Ramazan umresine giden, hacca giden. Parasından sağına soluna infak eden, sadaka veren. Bunların hepsini niye yapıyor? Ahiret. Ahiretine Allah'ın rızasına kavuşmak için. <gülüyor> Yani Allah harağının bir nimeti ibadetleri, hayırları tek bir cinsten, tek bir türden ne yapmamış, yapmamış. Belirlememiş. Kimi ibadetler var ki bedenle yapılıyor. Ne gibi? Namaz, Oruç gibi. Kimi ibadetlerde var ki Parayı. parayla yapılıyor. Kimilerde var ki hem parayla hem mal ile yapılıyor. Mesela cihat gibi. Hem cihada bedeninle gidiyorsun, hem paranı veriyorsun, atalıyorsun, silah alıyorsun, değil mi? Ya da hac gibi hem bedeninle yaptığın bir ibadet hem de paranı ömüyorsun, paranı, paranı arzıyor. Belki insanlar vardır ki kendini namaza karşı ne yapar? Meygel hisseder. Yani namaz, namazla ihya eder kendini. Kimleri vardır ki ya bu şu demek değil yani. namazda ihya ediyor ama öbür taraftan gevşek değil yani. Öbür günleri istenilen seviyede yapıyor. Ama namaz maşallah adam sabah namazını kıldıktan sonra çıkmayacak. Oturuyor. Adet olmuş. Ben öyle bir insan görmüştüm Mekkeli. Mekkeli. Sabah namazı. Adam bir cami limonu. Ben bunu diyor, 25 seneden beri biliyorum. İkisi de yaşıyor. Hep bu böyledir diyor. Namazdan sonra o alır oturur. Camide diyor böyle Kur'an okur, Kur'an ezberler. Tespih çeker. Adam böyle yaşlı. 60 yaşında. Güneşin doğmasını bekler. bekler i̇ki rekat namazını kadar çıkar diyor. Kimleri vardır? Vermeye alışmıştır. Cebinde 10 lirası vardır. 8'inin 9'unu arz ver Allah için. Kimleri vardır, çokça hac etmeyin. Kimleri vardır, oruç. Bakmışsınız gibi oruç maşallah. Kimleri vardır, zikir. Estağfurullah. Bazıları da vardır ki hepsinden yoksundur. Fakirdir. Neden fakirdir? Neden yoksundur? Mahrumdur çünkü. Hayırdan mahrum. Allah onu ne yapmalı? Muaffak etmemiş. Ne zaman kendine gelecek, ne zaman ayetleri tedavir edecek zikir öğüt alacak, o zaman eee den her düzen verecek. Dualarımızdan i̇şte bizlere bizleri salih amellere hırslı olan kullarından eylememizi evet. niyaz ediyoruz. Evet. Burada kalalım, bunu netinelim. Önümüzdeki hafta ilk hadisten bu bağlam ilk hadisinden kadroncu'dan devam edelim. Subhanekallahü ve hamdike eşhadu en la ilahe